Bismillah ve salatu ala Resulillah. Bir kardeşimiz su, soruyor. Çocuğun okuldaki alacağı derece kader midir? Her şey levh-i yazılıysa imtihanın e, anlamı olur mu? İmtihanın ne anlamı var? Kıymetli kardeşim, Rabbimiz her insana eğri doğruyu seçebilme yeteneği vermiştir. İnsanlar isterlerse güzel ameller işleyerek, güzel işleri yaparak Allah'ın rızasını kazanacak bir Hayat ortaya koyabilirler, Se hayatlarını iyilikler doğrultusunda seçebilirler. E diğer türlü de kötü ameller işleyerek Allah'ın razı olmayacağı bir hayat nizamını da hayat e şeklinde seçebilirler. Yani Rabbimiz cüzi bir irade vermiştir kullarına. İnsanlar bu noktada tercih etme e hakkına sahiptir. E insanlar diyorlar ki, her şey Lehim ana kitapta yazılı ise o zaman imtihanın ne anlamı var? Yani içki içen birisi der ki, Allah benim hakkımda bunu takdir etmiş, ben de bunu yaşıyorum. Zina eden birisi der ki, ben ne yapabilirim ki? Allah'ın benim hakkımdaki kaderi buymuş. Yani günah işleyen insanlar bu günahlarına bir mazeret bulurdu. Ve hiçbir imtihan, imtihan hiçbir şekilde de anlamı olmazdı. Şimdi kardeşlerim, Rabbimiz her kuluna Eğriyi doğruyu seçme yeteneği vermiş Ve hangimizin güzel amel işleyeceğini ortaya koymak için e, Ölümü ve hayatı yaratmıştır Bu Kur'an'da Rabbimizin Rabbimiz şöyle buyuruyor اَلَّذ۪ي خَلَغَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amela." O hanginizin daha güzel amel işleyeceğini ortaya koymak için e, Ölümü ve hayatı yaratmıştır Demek ki biz ne yapacağız Nasıl hareket edeceğiz Rabbimiz burada bizi imtihan etmektedir. Peki, her şey yazılı ne demektir? Kardeşlerim, Rabbimizin ilmi o kadar büyüktür ki, O, o her şeyi kuşatmıştır. O'nun bilgisi dışında hiçbir şey yoktur. O evveli bilir, ahiri bilir, her şeyimizden haberdardır. Yani bizim nerede e, doğacağımız, nerede duracağımız, nereye varacağımız, nerede hayatımızın son bulacağı, ne yapacağımız, bütün hepsi levh-i mahvustaki ana kitapta yazılıdır. Ancak bu yazılı olduğu için yaşamıyoruz. Allah bizim bunları yapacağımızı bil, biliyordu, bildi ve yazdı. Yani bu onun ilmine zor bir şey değil. Çocuğun okuldaki çalışması da e, yine bir kaderdir. Onun çalışıp başa, baş, çalışmadan başarısız olması da yine bir kaderdir ve yazılmıştır. Yani onun çalışacağı da çalışmayacağı da Tembel olacağı da tembel olmayacağı da yine levh-ü ana kitapta yazılıdır. Yani levh-ü yazılı olduğu için değil, biz bunları yapacağımızı bildiği için onu levh-ü Rabbimiz yazmıştır. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Buradaki ince detayı çok iyi anlamak gerekiyor. Yani her şeyi biz seçme hakkına sahibiz. İmtihan oluyoruz. Hangimizin doğru, hangimizin yanlış işler yapacağını Rabbimiz sınıyor, imtihan ediyor. Ayrıca kader hususunda değerli kardeşlerim, çok fazla soruların peşine düşmek fayda getirmez. Bunlar şeytandandır. İnsanları saptırmak için bu tip sorular sorar, vesveseler verir. Kafamızı böyle şeylerle meşgul etmeyelim. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da sahabesini kader hakkında Fazla konuşmaktan men etmiştir. O halde şeytana fırsat vermeyelim. Şunu bilelim ki, er iyi doğru seçme hakkı elimizdedir. Rabbimiz bizi sınıyor. Ama bu arada da Rabbimizden hidayet yolunu talep edip dua edelim. Ayaklarımızı, ayaklarımızın kaymaması için ona mutlaka dua edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.